Selamun Arkadaşlar Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize <gülüyor> Geçen hafta okuduğumuz dersi koymuşlar Murat Bey dokuzuncu haftanın dersini koyar mısınız? Murat Bey Saniye arkadaşlar, ben bir arayayım da. Şimdi biz dersleriz de 8. haftaya koymuşsunuz. 9'u uyukluyor misiniz? Burada söylediğim duymadığını galiba. Sağ olun. Tamam. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala resulillah ma ba'd. <gülüyor> Arkadaşlar bu akşam Abu Hayyan el Endelusi e, ve onun el Bahrul Muhit, el Bahrul Muhit ism-i üzerinde duracağız. Abu Hayyan el Endelusi Endülüs'ün bugünkü İspanya ulemasından biri ee, Ebu Hayyan el önemli bir krat talimi aynı zamanda ee, yani yüzlerce kırağıt hocasından istat ettiği söylenir <gülüyor> Endurusi olmasına orada ilim tahsili görmesine rağmen e, Hristiyanların Endurusi işgalinden sonra Müslümanların mağlubiyetinden sonra Mısır'a Kahire'ye hicret etmiştir ve Kahire'de vefat etmiştir. Bu hayran elendirilsin. Pek çok yeri tabii ki gezdikten sonra Kahire'ye gelmiş. Efendim buraları geçelim. Kahire'den görüntüler görüyorsunuz. <gülüyor> Endürüs'te doğup orada büyüyüp ilim tahsilini orada yaptığı aldı daha sonradan Kahire'ye yerleşen ve orada vefat eden başka kimi biliyoruz müfessirlerden sorun anlaşıldı mı? Endürüs'te doğup orada büyüyüp orada ilim tahsili gördükten sonra ee, yine, vuhayyan elenilmesi gibi Hristiyanların orayı işgal etmesi üzerine hatta babasının Hristiyanlar tarafından öldürülmesi üzerine evet Kurtubi, Kurtubi de aynı şekilde Endülüs'ten Kahireye hicret edenlerdendir ve Kahirede refah etmiştir. Evet burada. Eee Abu Hayyan el kitaplarını görüyoruz. <gülüyor> Enteresan olan merak ediyorum, bir türlü görmedim ama Kitabül İdrak Felsefenin Etrak diye Türkçe ile ilgili de yazmış olduğu bir kitaptan kaynaklarda bahsedilir. Bu kitabı görelimiz var mı bilmiyorum. Ee, yine Türk grameriyle eee Türkçe gramerle alakalı Zehvu'l-Mulk fi türk diye yani Türkçeyi öğrenmiş demek. Tabii Memlükler zamanında Kahire'de yaşamış Memlükler de Türk asıllı olduklarına göre o dönemde evet, Türkçe yine sarayda konuşulan diller arasında olması sebebiyle demek ki öğrenmek istedi. Evet. Şimdi ile ilgili birkaç şey söyleyelim. El-Bahrul Muhyid arkadaşlar, e, dirayet tefsiri, e, kısmen ribayet tefsiri e, varsa da daha çok dirayet tefsiridir. E, Nahir ve belagat öncelikli. E, fıkhi meseleler de var ama çok fazla değil. Gerçi bugün okuyacağımız ayet daha çok fıkhi e, meselelerle işlenmiş. Yani ayet ona müsait olduğu için. <gülüyor> Ebu Hayyan Elendelusi, Endülüs'teyken Maliki'ymiş ama Mısır'a hicret ettikten sonra Şafi'yi olduğu söyleniyor. Maliki'yken Şafi'yi olanlara ne denir? Ee, e, Malfi'yi mal mi artık? Malfi'yi mal mi denir? Çünkü e, Şafi'yi iken Hanefi olanlara Şahnefi diyorlar. Efendim Hanefi'yi iken olanlara Hafneşi diyorlar. Evet Ahmet Hoca buldu. Hafneşi. Evet bu tefsirde arkadaşlar kelami tartışmaları da çok fazla görmüyoruz. Kelama da böyle biraz hafif uzaktır. Bu Hayyan el biraz böyle diye yakın tarafı da var. Yani Selefiler tarafından sevilen bir müfessirdir. Yalnız Suudi Arabistan'da basılan e, Müstesim'in e, bazı e, Suudi Arabistan'daki e, yani aşırı Selefi zihniyette olan hocalar tarafından birazcık e, tarif demek istemiyorum ama yani bazı Yerlerinde bazı tadilatların diyelim, bazı tavhiratın yapıldığı söylenir. Tabii ben diğer müstahlarıyla karşılaştırma imkanına sahip olmadım ama bazı hocalarımızın bu konuda uyardığını biliyorum. Yani Suud'da basılan müstahasında bas, bir takım bölünüş olarak yapılmış e, e, ibareler, ilaveler var deniliyor. Yani Selefiler tarafından sevilen bir e, alemdir. bu Hayyan Alemdir, Rusi. E, tefsirinde, işaret tefsire çok fazla yer çok fazla değil, pek yer vermez. E, ama yani genelde Sufilerin yorumlarını, tevhillerini eleştirmekle birlikte bazen katıldığını da Görmüyoruz. Tıpkı Şatibi'nin muavafakatta yaptığı gibi. Mesela Katil ülledine yelüne kon Merkusuari ayeti'nin e, işaret yorumunu Şatibi kabul ediyor. Genelde işaret yorumu sıcak bakmamakla birlikte. <gülüyor> evet. Başka ne söylenebilir? batınilere karşı verdiği cevaplar var yani diğer klasik birayet tefsirlerinde Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, sünnette tefsiri Nahim'le tefsir, işte tabi'in sözüyle tefsir, kıraatlar vesaire, bunlar benzer e şekilde El-Bahru-Muhit'te de mevcuttur hmm şunu söyleyebiliriz, kaynağı neler? En önemli kaynağı arkadaşlar, zamahşeri ve daha önceki dersimizi hatırlarsanız, Batı'nın zemahşerisi dediğimiz İbn-i Atiye Lendulusi. ki zamahşeri ile İbn-i muasırdırlar, aynı dönemde yaşamışlar. Benim vefat 538, diğerinin 546. Ebu Hayyan Elendulusi de hem zamahşeriden hem de İbn-i ...çok ciddi olarak istifade etmiş ve bunlardan da size işte bahseden bir alimiz, Abu <gülüyor> Hayyan el-Andalusi, <gülüyor> e, Razı'dan alıntılar yapmakla birlikte... <gülüyor> ...Razi'yi eleştirdiği yerlerde, hem de sert bir dille eleştirdiği yerlerde olmuştur. E, evet, şimdi... Tefsileri okumaya geçelim Biraz daha büyüteyim isterseniz Böyle daha iyi sanırım Bismillahirrahmanirrahim ee, Geçen dersi de okumuştuk Abdestleri, ile ilgili Usul ile ilgili teminle ilgili ayet-i kerime Yani bu ayetin tefsirini ikinci defa Okumuş oluyoruz <gülüyor> Saizu billah ya <gülüyor> salati, ey iman edenler namaza kalktığınız vakit felsefi ucuhekum, ilmimizi kain ve idekumun marafik ve kadar ilmimiz. Nizletti. <gülüyor> Bir kıssta Aaish'ta. Akan önce neyle başladı? Esbabınızın bilgisiyle başladı. Nerede indi? Ne zaman indi? Bu arkadaşlar buna çok dikkat etmişler. Yani ayetleri bağlamıyla birlikte düşünme ayetlerin tarihini, tarihle irtibatını kurma o hususunda müfessirler mi hassas davranmışlar ve çok da doğru yapmışlar. Yani elbette ki Kur'an-ı Kerim evrensel ama e, tarihe bakan yönü de var. Yani hangi ortamda indi, e, hangi hadise üzerine indi bunları e, bildiğiniz zaman ayetler daha iyi oturuyor, daha e, iyi anlaşılıyor. Müfessirlerimiz de bu hususu gerçekten çok güzel, hassas bir şekilde ifade etmişler. Bunun üzerinde durmuşlar. Dolayısıyla burada da bakınız yine bu hassasiyeti görüyoruz. Yani öncelikli olarak sebebimizinle başlıyor. Çünkü arkadaşlar bağlam olmadan anlam olmaz. Yani bağlam yoksa anlam da yoktur. Bir sözü bağlamından çıkardığınız anda nereye varacağı belli olmayan, e, yani böyle affedersiniz, e, ipi kopmuş bir e, canavar gibidir, bir köpek gibidir, bir kurt gibidir. nereye varacağı, nereye saldıracağı belli olmaz yani onun, onun. onun için e, mutlaka e, bir bağlam içerisinde düşünmek lazım. Yani bir sözü sevdiğiniz kimseye söylersiniz farklı anlaşılır. Nefret ettiğiniz kimseye söylersiniz. Aynı sözü farklı anlaşılır. E, bir sözü kendisine muhtaç olduğunuz sizden üst pozisyonda olan bir amire söylersiniz farklı anlaşılır mesela riya olarak anlaşılır korkaklık olarak anlaşılır aynı sözü sizin aslınız olan sizin altınızda olan yani size muhtaç olan birine söylediğinizde çok daha farklı anlaşılır dolayısıyla bağlam çok önemli ve Allah razı olsun onlardan bunu çok iyi yapmışlar bağlanma ayet kelimelerin kerimelerin irtibatlarını kurma hususunda çok hassas davranmışlar. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz. Nerede indiğinden bahsetti. Nerede ne zaman inmiş? Nezaret fi kıssata Aişe'de radıyallahu anha hine fakatat el-iqde ee, Hz. Ayşe, o meşhur ifkadisesi var ya gerdanlığını kaybetmesi meselesi işte o zaman indi diyor. Hz. Aişe gerdanlığını el-iqde gerdanlık onu kaybettiği zaman lazım oldu. Bir sebebi faktil nai, ona şer'iyeti teyemmümi. Yani o zaman su olmaması sebebiyle ve eee teyemmümün meşruiyetini açıklamak üzere lazım oldu. Da, ve kanu vudu'u mutaazziran o zamanda eee abdest almak yani su olmadığı için abdest almak konular için imkansızdı. Peki su olmayınca nasıl o zaman e, ibadet için temizlik yapacağız diye bir sorun meydana geldi. Vahiy de o dönemde meydana gelen e, sorunları e, çözme işini üstlendiği için bu ayet su olmadığı zaman da ibadet hazırlığının nasıl yapılacağını göstermek üzere nazil oldu. Ve innema ji'a bihi lil minhu Peki şimdi şöyle bir soru soruyoruz. Bu ayetin asıl nazil oluş amacı neydi? Teyemmüm. Peki teyemmümse o zaman neden Fasilu yadaykum veydeykum min el marafik ve emsikû bi ru'usikum izah etmiş oldu. Abdestte neler, neler yapılması gerektiğini anlatmış oldu. Neden bunu yaptı? İstidrat. İstidrat ne demek? Konu dışına çıkmak. Ee, ama bir hazırlık olsun diye. istidrat olarak yaptı fakat teğmüme götüren bir istidraat. Yani e, teğmüme bir hazırlık olsun diye. Önce abdestten bahsedildi. Ondan sonra teğmüme geçildi. Burası da ilginçtir arkadaşlar. Bakınız bu ayeti kerime Şimdi söyleyecek e, Mureysi gazvesi, Beni Mustalip gazvesi ki bu Hudeyliye'den biraz önce yani e, Hicri 6. yılda yapılmış oluyor. Şimdi bu döneme kadar Müslümanlar abdest almıyorlar mıydı? Burası ilginçtir dikkatinizi çekmek istiyorum. Abdest alıyorlardı. Yani Peygamberimizin vefatından şurada kalmış 5 sene. Abdest alıyorlardı. Peki neye göre alıyorlardı? Peygamberimize nasıl öğrenmişlerse o da Cibril'den öğrendiğine göre o şekilde abdest alıyorlardı. Bu ayet, yani abdestle ilgili bir tartışma yok aslında ama sünnette takrir olmuş yani sünnette yerleşmiş bir uygulamanın vahiy e, diliyle yani sünnette vahiyya müsteniktir ama Kur'an diliyle diyelim Kur'an diliyle tespitinden Kur'an diliyle teyyidinden ibarettir. Bu ayet önemli şu açıdan Musa bilgiye Bigiyefin kitab-ı sünne isimli kitabı var. Oraya bakarsanız Musa Carullah Bigiyefin bir iddiası var. Diyor ki e, İslam diyor ayetler inmeden önce sünnette pek çok şey e, tespit edildi uygulandı. Önce uygulaması yapıldı. Sonra ayetler nazir oldu. Tabi buna bütün e, Ayetler için, bütün meseleler için katılmak mümkün değil. Ama verdiği örnek budur. Bu ayet buna güzel bir örnek ama bunu çoğaltmak çok fazla mümkün değil. Bu açıdan bu ayet nadir örneklerden birisi. Yani sünnette yıllardan beri uygulana gelen, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin başlangıcından itibaren uygulana gelen bir geleneğinin, bir ibadetin, ibadete hazırlığın, abdestin aradan ne kadar geçiyor? Yani neredeyse 17-18 sene geçmiş. 17-18 sene sonra o uygulamanın, hadi 15 sene diyelim, 15 senelik uygulamayı, sünnetteki uygulamayı Kur'an teyit etmiş oluyor, teykit etmiş oluyor bu ayet kerime ile. <gülüyor> وذلك في غزوه المريسيع وهي غزوه بين المستلقي Bu بو غزواته بين المستلقي غزvesindeki Hudeybiya önce Hicri 6. yılda meydana geldi. وفيها كان حبوب الريح işte rüzgarın esmesi ve kavlu Abdullah ibn Ubay ibn Selul len raca'na ila de yuxurcennel azzu minn Ayet-i Kerimede de geçti üzere ve münafıkların reisi Abdullah bin Ubey bin Sebûr burada diyor ki Medine'ye döndüğümüz zaman, şehre döndüğümüz zaman güçlü olanımız, güçsüz olanımızı oradan çıkaracak. Ve Hadis-i İfki iftira hadisi de bu dönemde yaşandı. Ve Al Qama Tübünul Safvi, o da min al Sahabeten olan Al diyor ki, inna nazelat ruhsatenirresul. Bu ayet-i kerime Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi için bir ruhsat olarak inmiştir. Lennehu kana la ya'malu amelen illa ala Çünkü daha önceden o abdestsiz hiçbir şey yapmazdı. Ve ne kimseyle konuşurdu, ne de selâmana ala gayri yani ala gayri wudu'i. Ne abdestsiz bir kimseyle konuşurdu, ne de kimsenin selâmanına karşılık verirdi. وَاَعْلَنَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْوُدُوْءَ اِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْقِيَانِ اِلَى السَّلَاةِ فَقَطْ Bu ayeti i kerime ile Allah Teala, Allah Teala ona şunu bildirdi ki abdest sadece namaza niyetlenip kalkıldığında, namaza niyetlenildiğinde farzdır. Bu mesair-i amali, diğer ameller için abdest farz değildir, şart değildir. Sadece namaz için şarttır. Şimdi bakın bir üzülü verdi. Ee, tarihsel bağlamı kurdu. Arkadaşlar burası önemli. bakın. Burada tarihsel bağlamı kurdu. Hangi dönemde indi? Şimdi bir de metinsel bağlam var. Yani Kur'an'ı doğru anlamak için mutlaka yapmamız gereken iki nesnel kriterimiz var. Bir, tarihsel bağlamı. kuracağız? Yani o dönemde, ilk indiği dönemde ne ifade etti? Buna tefsir diyoruz bakınız. E, Maturiğinin ayırımını tefsir bir defa yapmamız gerekiyor. O dönemde ne söyledi, ne söylemek istedi. Ondan sonra da metinsel bağlam, ama tarihsel bağlam, metinsel bağlamdan belki daha da önemli. Onu kurduktan sonra bir de metinsel bağlam. Yani ayetin siyakın yakın mena var, sıfakın var. Hangi konulardan bahsediyor? Şimdi bakın, bir hayal elendilisi bunu yapmış oldu. Tarihsel bağlamı kurduktan sonra şimdi metinsel bağlama sıra geldi. Diyor ki, hani, tenasubül âyi ve sular diyoruz ya, ayetler ve sureler arasındaki tenasub, yani birbirleriyle irtibatları metinsel bağlamdır. Yani bunun daha modern Türkçesi. وَمُنَاسَبَتُ هَذِهِ ayeti lima kablaha. Şimdi bu ayetin kendinden önceki ayetle irtibatı nedir? اَنَّهُ bu ayetin kendisi kendinden önceki ayetlerle bir münasebeti şudur ki diyor. Lemuftetaha bil emri bi ifai'l uhudi. Allah Teala Maide suresinin ya ey veli dine amına els bi'l e, başlatınca ve zikre tahlilen ve tahrimen fil mat'am ve yiyeceklerde, içeceklerde ve nikahla ilgili ve ilgili hususlarda helal nedir, haram nedir, bunları zikrettikten sonra ve staksa zalike ve bu konuyu detaylı bir şekilde anlattıktan sonra ve kâlel-mat'amu kede minel-memkehi ve yiyeceklerle ilgili mesele evlilikle ilgili e, meseleden, yani ilk 5 ayeti itibariyle, Maide suresinin daha tehkitli, daha e, vurgulu, daha çok üzerinde e, durulmuştu ve kıdemi Ve daha önce zikretmişti yani yiyeceklerle ilgili meseleleri ve kanı نوعانı ve kanı نوعانی the el sense نوع نوعانی ve kanı نوعانی من لذات الدنيا الجسم... Her ikili yani yiyecekler ve evlilikle ilgili mesele nedir? Dünyanın e, cismani lezzetlerinden e, dir ve muhimmatiya yani yine min lezzatid dünya ve min muhimmati dünya insan için cismani Lezzetlerden, hazlardan ibarettir bunlar. Meşgalilerden ibarettir. Ben yem amelatum dün yaviyyetum beynin nasi min Bunlar da insanların kendi aralarındaki dünyevi muamelelerden ibarettir. Yeme, içme, efendim evlilik vesaire. Bunları zikrettiriyor ilk beş ayette. Sonra bunları zikrettikten sonra tatra minha ilel muamelatil <المعاملات> uhraviyyeti. Yani önce bir dünyevi muamelelerle ilgili konuları zikretti. Şimdi de diyor uhrevi meselelere sözü getirdi. التي hiye beynel abdi ve rabbihin subhanahu ve teala. Ki bunlarda yani uhrevi muameleler kul ile yabbi arasındaki muamelelerdir. ve lemma kâne Efdarut taat ba'de'l iman-ı ve imandan sonra ibadetlerin en üstünü namaz olunca ya da namaz olduğu için Türkçe'de öyle tercüme etmek lazım. Namaz olduğu için ve devam ediyorum. ve salatu la tumkinu illa bi't-tahareti ve namazla temizlenme olmaksızın mümkün olmadığına göre Beda bit tahâreti <gülüyor> ve şerayetil vudû'i Abdest ile yani daha doğrusu taharet temizlenme ve abdestin şartlarıyla abdestin şartlarıyla başladı dördüncü satırdayız da pardon beşinci satırdayız şurada ve zekeren bedele anhu inde taazzuril ve su bulunmadığı zaman suyun yerine geçecek olan temizlenme yöntemini bedelini suyun yerine geçen şeyi anlattı yani teyemmüm. Ve lemma kana muhavale tu salati fil azlbi in ma bi qiyamen namaza başlama işi de yani namaza teşebbüs daha doğrusu namaza teşebbüs e, namaza niyet muhavele bir işe e, teşebbüs etme, çalışma, uğraşma demek e, genellikle neyle olur? ayağa kalkmakla olur. Yani insan namaz ayakta başladığı için oturduğu yerden kalkmakla olduğundan dolayı câetil ibaratu izâ kumtum bundan dolayı ayet eee iza diye başladı. Yani e, namaza kalktığınız zaman diye başladı. Ey iza radtum al-qiyam ila fi'l-salati yani ne demektir bu? Namaz fiiline kalkmayı murad ettiğiniz zaman demektir. Kalkmak istediğiniz zaman yani. Ve abbara, an. Peki o zaman şu soruyu soruyoruz. Neden o zaman irade kelimesini kullanmadı? Kalktığınız zaman dedi. Yani namaza kalkmak istediğiniz zaman yani namaz kılmak istediğiniz zaman e, demedi de neden namaza kalktığınız zaman ifadesini kullandı. Ve abbara, an irade til kıyami bil kıyami. Ayette İza erattumul kıyame demedi de ıza kontrum dedi. Yani kıyamı istemeye değil de doğrudan kıyam ile ifade ifade etti. Niçin? İdinin kıyamı mutesabbibun anil iradeti. Çünkü kıyam ayağa kalkmak neyin sonucudur? İradenin isteyin sonucudur. Yani önce insan ister, sonra da o istediği şey meydana gelir. Önce ayağa kalkmayı e, murad eder kafasında ve daha sonra da o eylem gerçekleşmiş olur. كَمَا عَبَّرُوا عَنِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ Nitekim kavlihim, şu sözlerinde Arapların bir işi yapabilmeyi doğrudan o işle yani bir fiili bir fiili yapabilmeye muktedir olmayın doğrudan o fiille ifade ediyor Araplar. Örnek üzerinde daha iyi anlaşılacak. El-e'ma la-yubsiru derler ki Araplar görmez. Ne demektir görmez? Ey-la-yaktiru al absari yani göremez demektir. Yani görmeye gücü yetmez. Kudreti yetmez. Dolayısıyla orada bir e, la-yaktiru takdiri vardır bunu Arapça'da görüyoruzdur. Dolayısıyla iva kumtun demek iva arattım harkuya ne demektir? Yoksa adam mesela rahatsızdır, ayağa kalkamaz, ayaktan masklanamaz, oturarak kollar. O abdest almayacak mı? Buradan onu mu anlayacağız. Buradan mi yani bir mana. namaz kalkmayı yani namaz kılmayı istediğimiz zaman namaz kılmaya niyetlendiğimiz zaman demektir. ve bu Ya da vakaley de olabilir bir bakalım gerisini ne demişti? في قولهم وفي قول قوله ديناز في قول ارياد فادرسك وكرمه سبحانه وتعالى يعني يعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين يعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين ماذا نقصبه اي قادرين على الإعادة مُعيده يعني كَمَا بَدَئْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ مُعِيدُهُ Yani yaratmaya nasıl başlamışsak, ilkin nasıl yaratmışsak, mevcudatı, مُعِيدُهُ Onu tekrar iade edeceğiz, yapacağız. demektir bu? Yani kaderin ale adeti biz, bunu kaderiz demektir, diyor. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِذُ Kur'an, Okuduğunuz zaman Allah'ın geçen okuduğumuz bölümde de yine aynı örnek verilmişti bu Fehife kara Kur'an ayeti hatırlarsanız Ey idârette Kuretel Kur'an'î Yani Kur'an okuduğunuz zaman Allah'ın ne demek? Kur'an okumaya niyetlendiğimiz zaman, şu başında bunu okumamız lazım yani Allah'a sınmamız lazım Dolayısıyla ona niyetlendiğimizde yapmamız gereken şeyden bahsediyor. Lemma kana el fi'lu mutasabbiban an kudreti ve el verdiğimiz örnekte e fiil kudret ve irade eden meydana geliyor. Yani kudret ve iradenin neticesi olduğu için ukiilen musabbibu makan es sebebi. Musabbib sebebin yerine e, e, müsabbeb adını verirsin. Ukiilen musabbebun makan sebebi sebep yani sonuç, sebebi yerine konuldu. Sonuç nedir? Bu birinci örnekte iade etmek. İkincisinde de okumak. Ee, sebep nedir? Ona muktedir olmak, kadir olmak, imkanı, gücü yetiyor olmak. Ekame-i olursa arkadaşlar, onun isim-i mekanı olarak mukame. Mukame de okunabilir ama mukame okumak daha doğru. Kâme yekûm olursa kâme ve kâmehû diyeceğiz ama e kâme mukâmehû upîme isim mekan. o vezinde geldiği için. Vakîle denildi ki nâlâ kumtum iles-salâti kasattu muhâ namaza kattığınız zaman demek namazı, namaza niyetlendiğiniz zaman demektir. kasattu muhâ yani namazı kastettiğimiz zaman, namazaniyetlendiğimiz zaman demektir. Niçin li enne men ile şeyin ve kâme ileyhi kâne kâsıdan lehu? Çünkü bir şeye yönelen e, ve onu onun için kalkışan kâme ileyhi kâne kâsıdan lehu yani ondan niyetlenmiş olur. Onu kastetmiş olur. fe'abber anil kastî lehu bil kıyâmi ileyhi. Dolayısıyla manazı kastetmek yerine yani izah kasettü müssalata yerine namaza kalkmak ifadesi kullanılmış oldu. Yani burada kıyam kast manasındadır. وَذَاهِرُ الْاَيَةِ يَدِرْلُ عَلَى أَنَّ الْغُدُوَ اَوَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَوْمَ اِلَى الصَّلَاةِ Ayetin zahiri şuna delalet ediyor ki her namaza kalkan için abdest almak vaciptir. Mutatahyıram kâne ev muhdisen ister abdestli olsun ister abdestsiz olsun. Yani namaza niyetlenen her kişinin abdestli de olsa abdestsiz de olsa namaz için abdest alması gerektiği anlaşılıyor. Zahirinden ben ayetim. Ve kâne bihi cemaatun ve bunu ee, söyleyenler vardır. vardır. Elmoğlu tefsirinde ayetten böyle bir manayı kimse zahiriler dahi çıkartmıyor diyor ama e, yani zahiriler böyle bir manayı çıkartıyorlar. Burada da söylüyor işte Vakalı bihice artık minhum davudu ee, davudu zahiri bunlardan birisidir. Yani her namaz için almak gerekir diyor davud zahiri. Vareva ya da varuviyye varuviyye fi'lu zâlike an aliyyin ve ikrimete Nitekim Hazreti Ali'nin ve tabi ondan ikrimenin her namaz için abdest aldıkları rivayet edilmiştir. Ve kâle ibn-u şi'irin tabi hem zeyvasıldır. Ve kâle ibn-u şi'irin neyi okuyacağız? Kâne bu hulefâ ve yetevebbâûne salâtin Geçen e, okuduğumuz metinde de yine vardı benzeri ibare Hulefâ ilâşidin her namaz için abdest alırlardı. da haber cümhur. Ancak durumda olmakla birlikte cümhur-ül ulema şuna meylettiler. Zahbe ile, yani şu görüşte olmak mezheb kelimesi oradan geliyor. Ennehu la budda fil ayete min mahzufin. Ayette mutlaka bir mahzuf olmalı dediler. Ve takdiruhu. O mahzusun takdiri de şöyledir. İza kumtum ila salati muhdithina. Ha. Yani muhtesine haldir burada. Yani namaza abdestsiz olarak kalktığınız zaman demektir. Yoksa eğer abdest varsa e, abdesti yeniden almak zorunda değil. Niyelli ennehu la yecibel vudu'u illa alel muhtesi. Çünkü abdest sadece abdestsiz olarak gereklidir. Ve yedullu ala hâzel mahzufi. ''Mukabiratuhu bi kavli'' Peki bu hasfedilen şeyi nereden çıkardık? Böyle bir takdiri nasıl yaptık? diye sorduğumuzda diyor ki ''Ve inkültüm cünü ben ayetin ayeti ''min mukabilinde'' gelmiş olması yani bu ayete karşılık gelmiş olması burada yani orada cünüklükten bahsediliyor ya ayette burada da o zaman abdestsizlikten bahsediliyor olmalı diyor çünkü onun karşılığında gelmiş bu ayeti kerime. O kelime o kîle sanki şöyle denilmiş oldu ayette: İn kumtun muhdesina el hades'esgar. E el hades-i asgar yani küçük abdestcilik dediğimiz o hal üzere iseniz. Fasilu hadhihi'l a'da'e muzu'l derekeyn ve mısihu hadayni'l udveyni ve şu iki uzvu ki bunlarda da başıyla eee El-udvayni o zaman başıyla ayakudur. Faksilü hmm. hazile adâ'a, vemsahû hazeynil udvayni. Vemsahû bir ve Yani burada vemsahû hazeynil udvayn demesi ilginç. Yani, yani e, hem e, başınızı mesedin, hem de ayaklarınızı mesledin gibi bir mana. Çünkü bu Hayyal'ın tabi ayakları e, Mes'ed'in e, manasında anlaması mümkün değil ama herhalde burada bir sehne olmuş. Vemsahû hâzeynel hudvaynî Evet. Ve imküntül muhdithînel hadesel ekbara Eğer büyük abdestsizlik durumu varsa Farsihu jami'al cesedi, bütün vücudunuzu yıkayın demektir. Ve qala kavmun minhu. Ve qala grup halinde dedi ki: "Minhum Süddi ve Zeyd bile Süddi ve Zeyd bin Aslan bunlardandır." Ne demişler? <gülüyor> "İza yani kumtum minel madaci." Ya bu, "Eğer kımdı mad demek, yani kast ve irade manası." esas olmalı demiştik ya, yani mecazi bir mana. Bunlar diyorlar ki hayır izakuntum demek yani mecazi mana değil. İza kasattum izarattum veya manasında değildir. İza kumtum demek iza kumtum al yani yataktan kalktığınız zaman demektir. Ya bunun nerede da uykuyu kastediyorlar. Geçen yine Tiristr'de de okumuştuk bunu. Fil kelam taqdimun ve ta'hirun. Şu halde de e, kelamda takdim-i vardır. Ey izâ kultum ilâs-salâti binen Yani uykudan kalkıp e, namaza niyetlenirseniz demektir. Uykudan namaza kalkarsanız demektir. Evce'e ahadun minkumuner gâiyyatı ya da herhangi biriniz e, tuvaletten gelmişse, evlâmes-sumunsa'a ya da e, ey el mulâmesat e, dediğine göre kadınlara temas etmişseniz falsibil ucu hakum. O zaman yüzlerinizi yıkayın. Bu manaya gelir diyorlar. Ancak hayyan buna katılmıyor diyor ki vehaat ta'wilu yunazhu hamle kitabillahi alahi. Yani Allah'ın kitabının böyle bir manaya hamledilmesi Böyle bir e, manaya hammedin nesluğur değildir, bundan münezzehtir. وَإِنَّمَا ذَكَرُوا ذَٰلِكَ Peki bunu niye zikrettiler? talaba, çünkü yoruma, ekipatı su belirtiler ki, yorumu <gülüyor> ekipatı su belirtiler ki, yorumu ekipatı su belirtiler ki, yorumu ekipatı su belirtiler ki, yorumu ekipatı su belirtiler ki, su çünkü eğer e, uykudan kalktığında kişinin abdesti bozulur mu bozulmaz mı böyle bir ihtilaf varsa ve böyle bir durumda bile bozuluyorsa yani abdest alması gerekiyorsa her türlü e, abdesti bozma ihtimali olan bir şeyle karşılaştıklarında e, mutlaka abdest almaları gerekir. Bu manaya gelmek üzere. E, bu manaya gelsin diye e, bu şekilde yorumladılar diyor. Anlaşıldı mı burası? Ve en yahu melehtâfi bil zikri. Ve kâle kavmın başka bir grup âlimde dedi ki, ya hitâbu ve inkâne bi lafzeli umumi Her ne kadar ayetin lafzı umumi gibi görünüyorsa da ya eyyülezine âmunu hitap hastır, özeldir. وَهُوَ رُحْسَتٌ رَسُولُ صَلِ اللّٰهُ عَلَيْهِ Bu da Peygamberimiz Aleyhisselam için bir ruhsattır. اَمَرَا بِالْبُدُعِ اِنْدَكُمُ السَّلَاتٍ فَشَقْقَ عَلَيْهِ ذَارِكَ Daha önceden emara ya da ümira da diyebiliriz. Ümira daha belki güzel olur burada. Ona her namaz için abdest alması emredilmişti. Bu da ona ağır gelmişti. Fevnirebüsser ki üzerine her namaz için sadece abdest değil her namaz için sadece misvaklaması dişlerine emredilmiş oldu. Sarf yaa'nın vücudun illâ min dışında her namaz için abdest alma mecburiyeti, mükellefiyeti ondan kaldırılmış oldu. Tabii bu biraz yani uzak bir ihtimal. Uzak bir tevil. Neden yani sadece peygamberimizle ilgili olsun? Vaka ile Başka bir grup alim dediler ki, Her namaz için abdest alma emri menduptur yani mecbur ifade etmez, nedb ifade eder. Ve kane kütirun min as Çok çok de bunu yapıyorlardı. Yani her Namaz için abdest alıyorlardı, özellikle müfarrar işten. Niçin? Talaban lil liminum. Peki için Peki niçin yapıyorlar bunu? Vacip olduğu için mi? Hayır. Daha fazla sevaba nail olmak için yapıyorlardı. E, Talaban lillfaz liminum. nokta var yapıyorlar bunu? Lazib olduğu için mi? Hayır. Daha fazla sayada nahi olmak için yapıyorlardı. her namaz için abdest alıyordu. Daha fazla sayada için Başka bir grupta dedi ki eğer vudu var Her namaz için abdest almak farz ve nushta. Fakat taasından ne sorundu? Vakitlerden dedi ki fardan. Peygamber için farz ve nushta. Muhammed Fethi, Mekkenin hatta Mekkenin fethi günlerinde ne sorundu? Hatırlayacağımız üzere, eğer namızı Vesselam orada tek bir vakit e, afedersiniz beş vakit namazı tek bir abdest kıldı ee, Hazreti Ömer için böyle yaptınız ya Resulullah annesi oldu deyince hayır dedi insanlara bunu özel yani bir değişiklik mi var bunda önceden her e, namaz için abdest alıyorsunuz diye sorduğumda hayır ama e, insanlara bunu göstermek istedim bu peygamber efendimiz ve kıyle fardan alel ümmeti denedi ki daha önce de ümmet fazla fonu yani sadece Peygamberimize değil e, herkese fazla ve e, ne soruldu, hem Peygamberimizden hem de ümmetten böyle bir hücum kaldırılmış oldu yani. Walla yajuzu an yikuna fasibu amrami alimuhdithine ala alvujubi ve almuttahihiine ala nedbi. Peki şöyle bir şey söylenebilir mi? فَالْسِلُوْجُوَاكُمْ Yani işte namaza kalkacağınız zaman, namaz kılacağınız zaman abdest alın ifadesinden bu emrin abdestli olanlar için nedip, abdestli olmayanlar için vücud ifade etmesi mümkün müdür? Yani tek bir emir var ama iki farklı muhatap için İki farklı hüküm ifade edebilirim. Abdestsizler için vücut, abdestliler için ne ifade eder mi acaba? Hayır diyor. Ee, Velayı cüzdü caiz değildir. Böyle bir şey. Neden? لِأَنَّ el الْكَلَامِ لِمَا عَنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ Çünkü e, bir sözün aynı anda iki muhtelif manaya gelmesi min al ergazi ve ta'miyeti çok önemli bir ifade yani aynı anda bir sözün iki farklı manaya gelmesi iki farklı muhataba göre farklı manaya ifade etmesi ancak böyle kapalı ifadelerde elgaz ve ta'miyeti Tamie ama ya yani bir ifadeyi özellikle kapalı kullanmak, şifreyi kullanmak gibi durumlarda söz konusu olur. Karahulzamak şeriyu, bunu zamaşeri demiştir diyor. Dolayısıyla Kur'an açık atacık olduğuna göre böyle bir şey Kur'an'da olmamalı. Bu önemli bir ifade. Arkadaşlar, <gülüyor> yani bir söz aynı anda ki muhtelif iki farklı manaya gelebilir mi gelemez mi? Eee Zâmaşeri'nin e, burada söylediği hayır bu mümkün değildir. Yani yani Kur'an'ın yorum zenginliği, anlam zenginliği vesaire aynı anda bir ayetten işte farklı muhataplara göre farklı manalar çıkartılması vesaire. Eee Zâmaşeri buna e, çok sıcak bakmıyor. Saygıyla <gülüyor> övurukum yüzlerinizi yıkayın. El-burcu ma kabilan nadiru vahdahu. Yani bir insan baktığı zaman e, gördüğü şey bir insanın suresinde suretinde gördüğü şey yüzdür. Mesela enseyi görmüyor. Baktığı zaman dolayısıyla ense yüze girmez gibi. Tulen menaretü'ş-şa'ri Üstü şu saçların e, başladığı yerden başlar, saçın bittiği yerden başlar. Fokal cebheti, alnın üstünde. Ma ahiret zekni, çenenin e, sonuna kadardır. Ve zahir mu ennel lehiyete leysed dâhilaten fî zahir olan od odur ki <gülüyor> sakal, Yüz yıkamaya dahil, yüzü yıkamaya dahil değildir. Çünkü doğrudan yüzden değildir. söylemi zaten. Çünkü sakal yüzden değildir. Kulaklar da böyledir. Yani kulaklar da doğrudan yüze girmez. Ardan minel uzuni ile uzuni. Tulen e, yükseklik olarak uzunluk olarak daha doğrusu uzunluk olarak şu şekilde tarif etti ya. Peki ardan Genişlik olarak nereden nereye kadardır? Kulaktan kulağa kadar, bir kulaktan diğer kulağa kadardır. Namura anna waslahu ısa bilma'i ma imrar şeyin ala masudi yıkamanın. Uusuf demeyeceğiz, bunları gazil diyor kumuz geliyor. Yıkamanın e, yıkanılan şey üzerinde suyu e, gezdirmek, dolaştırmak suyu iyice e, nasıl diyelim temas ettirmek iyice e, gezdirmek e, olduğunu e, söyleyenler evce ve de delke oyalamayı vacip kıldılar. Malikilerdir bunlar yani. Oyalamak ifadesi özellikle kullanmadım çünkü delk oyalamak. E, yani suyu oyalamak e, Oyalamak da yani iyice şu şekilde oyalamak var ama e, Suyu böyle iyice gezdirmek diyelim yani Gezdirmek veya Başka aklımıza daha güzel bir kelime geliyor bilmiyorum Suyu Yıkanmış şey üzerinde e, Gezdirmek Vaciptir diyenler e, Oyalamayı da vaciptir dediler çünkü Maliki mezhebinde bu vaciptir biliyorsanız Oyalamazhabı Malikim zaten söylüyor e, İmam Malikim mezhebidir bu Vecumhurillahi vecibunuhu ama cümhur ulama bunu vacip görmemişler. Ve zahirü enel madde madata vel istinşak ise me'muran bihuma fi'l ayeti fi zahir olan odur ki mazmaza ve istinşak ayette yüz yıkamayla ilgili emredilen hususlardan değildir. Ve yeravne sünneten ve Cumhur ulema bunu sünnet olarak görüyorlar. Ve kâle mücahidün, ancak mücahid diyor ki el-istinşâku şatr-ı vudû'i abdestin yarısıdır. Ve kâle atâun ve zuhri yani abdestin yarısı olunca ne olur? Olmadan olmuyor. Ve kâle atâun ve zuhri ve katâdetü ve hamâdü ibn-i ebi Süleymâne ve ibn-i ebi Leyla ve İshâku men terekel madata vel-istinşâka fil vudû'i her kim ki abdeste, mazmaza ve istimşakı terk ederse a'ad-ı salat'e namazı iade etmesi gerekir. Yani bunlara göre o zaman vacip olmuş oluyor. Ve Ahmed'u Ahmed bin Hanbel'de diyor ki yu'idu men terekel ve la yu'idu men mazmazate. mazmazayı terk eden abdeste, mazmaza yapmayan namazı iade etmez ama istimşakı terk eden ya eder? Ben icmaumuzal anehü la yılzemu İcmaya göre gözlerin içini yıkamak vacip değildir. Çünkü yani suyu vurduğumuz zaman zaten göz gayri ihtiyari olarak kapanıyor. İlla yani İbn Ömer <gülüyor> ancak İbn Ömer'den bu konuda Şöyle bir nakil var. "Ennehu kana yanbihu'l-ma'a fi 'aynayhi." böyle gözlerine serpermiş, gözlerinin içine dahi yıkamaya çalışırmış. Tabii önemli olan en hafifte sınması sadece en yani su su ile vücudu cildi temas ettirmek değil önemli olan o su ile kalbi temas ettirebilmek yani o sudaki temizleyicilik manasını e, Onun sembolik Anlamını anlamıyla değeriyle kalbi buluşturabilmek aslında falan Abdestle kalbi yıkayabilmektir Yani e, Sembolik bir değeri var bunun Elimiz kirli olduğundan dolayı yıkamıyoruz yani elimizi sabunla yıkasak bile e, Efendim abdestsiz sayılmış olmuyoruz, yani elimiz ayağımız tertemiz olsa bile abdesti bozan herhangi bir şey vaki olduğunda abdest almamız gerekiyor, bunun da ellerimizi yüzümüzü kirlerden, maddi kirlerden temizlemek için olmadığını biliyoruz, tabi insanı ferahlatma, rahatlatma e, yönü de yok değil ama özellikle sembolik değeri var bunun, yani insanı ibadete hazırlamaktır bu yani abdeste benzer e, ritüeller başka dinlerde de var. Yani Hristiyanlıkta doğrudan e, daha çok e, özellikle yani yaygın olan mezheplerde belki doğrudan e, abdest yok ama e, işte çocukların küçükken <gülüyor> vaftiz edilmeleri var mesela suyla yıkanmaları var. Kilisevere girdiğiniz zaman hemen girişte böyle. E, Taştan böyle küvet gibi bir şey olur. Bebekler orada yıkanırlar. Kutsal su e, tabir ettikleri suyla yani normal bir su ama işte onunla kutsamış oluyorlar. E, Doğulu olan arkadaşlar varsa içinizde Mardin'de falan orada e, Süryani kiliselerinde arkadaşlar bizim namazımıza çok benzer bir ibadet yaptıklarını televizyonda görmüştüm. Günde 3 vakit yani secdesi de var, rüküsü de var tıpkı bizim namazımız gibi sadece secdeli alınlarını yere değdirmiyorlar. Bu ibadetten önce de tıpkı bizim abdeste benzeyen bir e, hazırlıkları var yani ibadet için. Ellerinin yüzlerini yıkıyorlar yani bu e, su ile temizlenme yani suya orada atfedilen sembolik mana pek çok dinde var. Yani bunu Shintoizm'de de e, görüyoruz 3 e, sene evvel Hatta 4 sene oldu Ramazan'da Japonya'ya gitmiştik orada Bir Shintoist Tapınağına gittik dağın tepesinde e, Tapınağa girmeden önce Orada dağdan gelmiş bir su var o sudan işte ellerini yüzlerini yıkadıklarını gördük hatta bizden de talep etmişlerdi biz de Allah'ın suyu diyerek elimizin yüzümüzü yıkadık suyu, oradan su içtik yani bu e, suyla e, temizlenme dolayısıyla suya e, manevi bir sembolik bir anlam yükleme pek çok e, dinde görülen evrensel bir olgu e, yani bunu çok şey yapmamak lazım diye düşünüyorum yani acizane bazı arkadaşlar da aman işte şurayı yıkamadım mı? Aman burayı yıkamadım mı? Efendim e, biraz şey olur. E, titizlik mesela bir arkadaşım vardı. Şu anda ilayet fakültesinde de hoca oldu. E, yani e, biz abdest alırız, namazı kılarız, tesbihatı yaparız. Beraber abdeste başlıyoruz. Bizim abdest biter. Abdestten sonra sünneti kılarız, o biter. Kahmet biter, namaz biter, dua biter, tesbihat biter. O hala da ee, yani kolunu yıkamakla meşguldür Tabii bu bir, bir nevi hastalık yani vesvese gibi e, bir şey e, çok fazla takılmamak lazım diye düşünüyorum mesela yine e, küçükken duvardık yani ismini vermeyeyim bazı büyük sebatın vefat etmiş olanlar tabii ama yakın zamanda yaşamışlar e, abdest alırken ya da gusül alırken yani tırnaklarını e, o kadar keserlermiş ki e, yara olurmuş parmakları, parmak uçları, tırnaklarının olduğu yerler. Neden işte abdest alırken, özellikle gusül alırken e, tırnakların arasına su gitmeme durumu olmasın diye e, tırnaklarını böyle yara oluncaya kadar keserlermiş. E, yani bu kadar işi e, çok zorlaştırmaya gerek yok yani parmaklarımızı bunun için e, yara olacak hale getirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani işin sembolik manası e, daha e, önemli, daha ön planda olmalı. Yani insan abdest alırken e, günahlardan temizlendiğini düşünmeli. E, nasıl ki o su e, maddi kirlileri temizliyorsa istiğfarın da manevi kirleri temizlediğini düşünmeli. Buna odaklanmalı. Ve iddia kumil Ve ellerinizde dirseklere kadar yıkayın. Şimdi burada e, dirseklere kadar yıkayın demek dirseklerle birlikte mi yıkayın demek yoksa e, dirsekler başladığında bitirin demek mi? Bununla ilgili ihtilaftan bahsedecek. El yedo el ne demekmiş? Ve luvati luvatte min atrafıla sabiye ile menkibi Lugatte, şu parmak uçlarından omuza kadar devam eden kısmı e, organa el denir. Bu veya el gazu yıkamak e, bu merafika kadar e, burada e, bahsedilmiştir. Ve aktif fil bu merafikan. E, yıkamaya dahil olup yani e, dirseklerin yıkamaya dahil olup olmadığında ihtilaf edilmiştir. Fezehebe Cumhur ila vücubi dukulihah ki Hanefi mezhebinde de böyledir malumunuz. Cumhur'a göre e, bu mirfak dirsekler de dahildir. Vezehebe zuferu ve davudu ila ennehu la yecibu. Ama Kur'an-ı Hanefilerden ve davud Zahiri, bunun vacip olmadığı görüşündedirler. وَقَالَ زَمَخْشَرِيُّ Zemahşeri diyor ki, ila تُفِيلُ مَعْنَرْ غَيَةِ مُتْلَقًا اِلَى edatı, mutlak olarak gayeyi ifade, buradaki gaye ama Türkçedeki gaye demek değil arkadaşlar. Ee, yani bir şeyin son noktası gayem veya bir şeyin son noktası ila mutlak olarak ifade ediyor. Yani şuraya kadar son haddi ve dahilha fil hukmi ve hurucuha peki bu gayenin hükme dahil olup olmaması hükme hükme girip girmemesi emr-iye doğru maddeliyle Delil ile e, sabit olacak bir şeydir diyoruz amaceri. Yani e, mesela işte diyelim ki bir e, tarlada e, ne yapılacak ekine ekilecek diyelim ki işte biliyorsun ki filanca ağaca kadar yapın. Şimdi o o ağacın arasına da dahil mi değil mi e, gibi. Bu delille anlaşılabilecek bir şeydir diyor mutlaka olarak. Hakikaten de böyle yani Türkçedeki kullanımda da böyle. Sımba zekara mesela, min ma dehale ve kharaca. Sonra da zamahşeri bu ilah kelimesiyle kullanılıp gayenin hükme dahil olduğu yerlerde olmadığı yerlerde örneklerle anlattı örnek verdi ondan. Sınak haberleri de ki vakal min el marafiki ve ila el ka'bayni veye birseklere kadar ve topuklara kadar ifadesinde la delile fihi ala ahad el emrayni. Yani bunların dahil olup olmadığına dair herhangi bir delil yoktur ayette. E dolayısıyla olsa da olur, olmasa da olur. Yani dahil olabilir de olmayabilir de gibi Tabii bu tür durumlarda sünnete daha çok bakmak lazım. Peygamberimiz aleyhisselam uygulaması nasıldı? İhtih kelamının sözü burada bitmiştir. Semaşerinin. Ve ze ashabuna bizim alimlerimiz önce Malikiyye'den sonra Şafii'ye olduğu demiştik. Dolayısıyla burada Şafii'lere kasd diyor olmalı. Ennehu iza lem yektarin bi ma ba'de ila قرينة قرينة دخول أو خروج فإن في ذلك خلافا إج إلادا ثم ثم إلادا ثم gayeye dahil olup olmadığına delalet edecek herhangi bir karine mevcut değilse, karineye bitişmemişse bu konuda ihtilaf vardır. Yani eğer karine yoksa ihtilaf vardır. diyor. Bazıları dedi ki karine yoksa da dahildir. Bazıları dedi ki hayır karine yoksa dahil değildir. Dediler. Dolayısıyla eğer karine yoksa, benze mahşerinin bu ayettirgi dediği gibi, ihtilaf var o zaman diyor, dahil olur diyenler de var, demeyenler de var. Ve sahihu, sayı sahih olanda budur, yani dahil değildir. Vayru, Hatırladığım kadarıyla Şafii mezhebinde dirsekler dahil değil. Şafii arkadaşlar varsa, teyit ederlerse, sevinirim. Hatırladığım kadarıyla Şafii mezhebinde dirsekler dahil değil. Ve aleyhi muhakkakîn, muhakkakîn yani çoğu bu bölüştedir diyor ama Hannefe nesilinde dahildir. وَذَارِكَ اَنَّهُ اِذَا تَرَنَتْ بِهِ قَرِينَتُونَ bu doğrudan abdestle alakalı bir hüküm değil de ila, iladan sonrası e, gaye hükme dahil mi değil mi bununla ilgili e, ya yani dille ilgili bir tartışma aslında bu. Buradan da tabi yani fıkıhla e, ilgili farklı hükümlerin dille irtibatı dil kurallarıyla gramerle irtibatını görmüş oluyoruz. Ve harike enne iza qtaranet bihi karine ayş bihi dedi bir ilave bir karine e, dahil olmuş ol, olursa fe innel eksera fi kalamim en yekuna gayra o karine olduğu zaman genelde dahil olmaz feyiz hara min el karine ve karine eğer yoksa fe yecbu hamlu ala ekseri o zaman da e, ekseriyet neydi yani karine olduğunda dahil oynamasıydı karine olmadığı zaman da yine ekseriyet neyse onu vermek lazım yine yani dahil oynaz diyor Şafii fakihlerine göre anlaşıldı mı? yani iladan sonra gayenin hükme dahil olup olmayacağına dair bir karine olduğunda diyor, bu karine genellikle o gayenin hükme dahil olmadığına işaret eder. Karine mevcut olduğunda buna işaret ediyorsa, eğer herhangi bir karine yoksa yine ekseriyete göre hüküm vererek, yani karine olduğunda ekseriyetle dahil olmadığına işaret ettiğine göre karinenin yokluğunda da buna işaret etmeli demeliyiz diyor Şafii fukahasına göre. Baydan yine neyi vermeye çalışıyor burada? iladan sonrasının yani gayrim hükme dahil olmadığını Fe iza kulta اشتريت مكانا الى الشجره. İşte şu araziyi ağaca kadar şu ağaca kadar satın aldım dediğinde mesela Türkçede de böyle. Şu ağaca kadar olan kısmı benim dediğimizde aslında ağaçtan sonrasını Türkçe'de değil mi sanki dışarıda tutuyoruz gibi ama yine de e, Türkçe'de de tam kesin değil ama Türkçe'de daha çok dışarıda tutuyoruz. Değil mi? Ağaca kadar ben satın aldım dediğimizde yani ağaç dahil oluyor Türkçe'de. Şimdi diyor ki şu ağaca kadar ben aldım bu araziyi dediğim dersayı sana ba'de ila iladan sonrası Odağın bulunduğu alana dair bir bilgi verir. Bu, daima bir alana dair bir bilgi verir. Bu, daima bir alana dair bir bilgi verir. Bu, daima bir alana dair bir Bu, daima bir alana dair bir bilgi verir. Bu, daima bir Bu satın almayan yer, satın alınmayan yere dahildir. Felelum kiun takuna eş-şecere min el-mekan el-muştara. Bakın orada yanındaki iki noktayı silin. Böyle bir durumda ağacın satın alınan yerden olması mümkün değildir. Türkçede de böyle. Lemme şey la yentali ma baqiy min şey'in illa en yetecawze. Çünkü bir şey Ee, Türkçesi biraz tercüme soruyor. Layentehi, nihayet bulmaz, sona ermez. Ma bakıya min muşey'un. Yani ondan bir şey kaldığı sürece e, o şey nihayetlenmiş olmaz. İlla anniye ta ki haddini açsın, tecavüz etsin, haddini açsın. Yani, yani, bir, şey sürece, e, şey yani e, bir şeyin parçası kaldığı sürece nihayet bulmuş olmaz eğer ila demiş oluyorsa orada nihayet buluyor demektir. Dolayısıyla o ağacın parçası orada kalmaz. Demek istiyor. İlla nge tecevvvza eğer e, bu aşılırsa olmuş olur? Tecavüz olmuş olur. Yani hadde aşmak, sınırı aşmak olmuş olur. Fe yace'a lû illa nge tecevvvza fe yace'a ve muakarbe intihai O zamanda eee nihayet nihayete yakın olan eee şey nihayettir. Nasıl tercüme edemeyeceğiniz var. Eee fe iza lam tutasavvur an yakuna dakhilan illa bi mecazin Eğer mecaz dışında böyle bir ifadenin e, yani iştereytu elmekane ile şecereti cümlesinde ya da benzer cümlelerde mecaz dışında iladan sonrasının hükme dahil olması mümkün değilse ve cebeen Yapma da ala, onu gizli o zaman ne olur, Bu dahil olmamış olur, çünkü yapma da ala, mazhur olmamış olur, çünkü yapma da ala, onu gizli dahi o zaman ne olur, mazhur, mazhur olmamış olur, çünkü yapma da Cihatul mecazi al hakikati. Ancak orada bir karine varsa ve bu karine de mecazi hakikate tercih etmemizi iktiza ediyorsa, o zaman mecaze gidebiliyoruz ama mecaze gitmemize herhangi bir gerekçe, sebep yoksa mecaze gitmeye gerek yok. Ben bir ışığı yakayım arkadaşlar, veya ee, karanlık oldu burası bir saniye. soruyorsunuz arkadaşlar. Senna. Senna. Fe senna var ya ayetti. Senna hunake. Bu nedir? Fe senna. illa an yakuna senna karine tun mujazi ala al hakikati. Tamam. Yani mecazi hakikati tercih etmeye gerektiren bir karine. Olursa. Hünkümetin bayağı uzun. Fekavlu zemekşeri zemekşerinin sözü inden tifa'i karineti dhukuli evül hurucu Bunu tırnak için almak lazım. Zemekşerinin sözü budur. Yani iladan sonrasının hüküme dahil olup olmadığına dair bir karineye sahip değilse iladan sonrası bir karine yoksa o zaman e, bir şey diyemeyiz. Yani iladan sonrası hüküme dahil olabilir de olmayabilir de yani her iki duruma da müsaittir şeklindeki sözü مُخَالِفٌ لِنَقْلِ أَصْحَابِنَا Bizim alimlerimizin yani şafiilerin naklettikleri görüşlerin muhaliftir. Niye şafiiler eğer delil yoksa ne demişlerdi? O zaman dahil değildir diyorlardı. İz çünkü zekarû bizim fakirlerimiz, alimlerimiz yani şafi uleması zikrettiler ki اَنَّنْ yine عَلَانَةَ Nahimciler bu konuda iki görüş tetirler. Ahadhumu <gülüyor> edhulu ve el el huruç. Birincisi e, iladan sonrasının hükme dahil olduğudur. İkincisi dahil olmadığındır. Onların <gülüyor> da sahihhu sahahu. O da yani ikincisi el huruç. Tasih ettikleri görüştür. Doğru olan görüştür Şafiilere göre. Ve hala ma zekerehu Zemahşeri Ama Zemahşeri'nin Buradaki ma e, mousuledir. Zemahşerî'nin zikrettiği görüşe göre ise tevakkuf edilir. Yani o konuda kesin bir şey söylemez. Bu ki şafiiler diyorlar ki hayır böyle bir durumda dahil değildir. Ve'ekûn'u minel mücbeli. O zaman mücmel olur bu ifade. Zemahşerî'nin söylediğine göre. Hatta yettebiha ma Yapmaları gereken şeyi yapmaları gereken şeyi Yani gereken olur ta ki şeyi yapmaları gereken şeyi bu kelamdaki sözdeki kapalılığı giderene kadar. Tamam? Yani bir eee bir e, yine karine gibi bir şey olmadığı takdirde bu söz ne olmuş oluyor? Mucize olmuş oluyor zaman şer'iye göre. Wa adam za <gülüyor> Halbuki bizim e, dostlarımızın yani Şafii Efendimizin sözüne göre Mücmeldiğin mübindir, açıktır. Mübeyyen, pardon. Ee, Nel mübeyyeni e, Mübeyyendir. Ya mübin de denilebilir belki. Nel mübeyyeni, mübini Fela yetevekkafu ala şeyin min haricin fi beyanihi Dolayısıyla onun beyan edilmesinde harici bir unsura gerek yoktur. Açıklanmasında. Tamam mı? Yani mübeyyen bir ifadedir, açık bir ifadedir ya da mümin bir ifadedir, açık bir ifadedir, gerek yoktur hariçten bir şeyle açıklanmasına. <gülüyor> Makale ibn-i Atiyyete, i̇bn Atiyye diyor ki, bakın Zemahşeri ve İbn-i Atiyye'den çokça istifade etmiştik demiştik ya, Zemahşeri'den verdi. şimdi de Batı'nın Zemahşeri'si olan i̇bn Atiyye'den bir makil, Atiyye tahrirü'l ibareti fi hada'l mana'a Bu manada diyor bu ibarenin eee ne diyelim tahriri yani izahı çözümlemesi izahı e, hmm. şöyle olmalı İde kana ma ba'de ila leysa min فالحد أول المذكور بعدها، فإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها، فالاحتياط يعطي أن الحد آخر المذكور بعدها، ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل. İbn al-Hayy diyor ki, e, yani bu konuda şöyle söylemek gerekir, şöyle anlamak gerekir diyor: İlerken mebade ila, eğer iladan sonrası kableha, e, ne ise bir makbula, ondan önce ait değilse, falhdu alwan almadkûr bâdha, o zaman e ee, sınır nerede başlar nerede biter? Sınır nerededir? İladan sonra ilk zikredilen şeydedir. O sınırdır yani. Mesela demin üç teretul mekana ila eşşecrete o mekana dahil mi değil mi? Ee, tabii da biraz, e tabii bunlarda biraz göreceli bir şey. Eğer dahil değilse diyor orada bir biter, orada başlar sınır. Yani Fazıl Kenem abi min Eğer iladan sonrası, iladan öncesine dahil gibiyse mesela bir mirfak, mirfakı bir fakı böyle anlamak lazım. Yani e, çünkü birsek e, yani ere dahil midir diye midir baktığımız zaman tek bir şey gibi uzun gibi yani elimizi oynattığımız zaman mesela dirsekle birlikte oynuyor o zaman fel ihtiyatı, orada arkadaşlar bağ harfi cel'i yani o 3-5 dakikadan azaldı veya 5-10 dakikada da diyebilirim ya yani böyle bir kelime yok farklı müstellere baktın internetten falan orada da yine bir, bir, bir zaten internetten kopyala yapıştır yapılmış galiba. Orada da aynı hatalar var. Başka müstellere giderek en sonunda bunun bu Yani bir o, o beydil ya olacak. Onu düzeltin tamam mı? ihtiyatu Fe'l-ihtiyatu yati Akhir-ül <gülüyor> mezkuri O zaman diyor ihtiyaten ne yapmak lazım? Yani ihtiyat e, bizi şuna sevk eder ki e, sınır nerededir? İlah'dan sonra zikredilen şeydedir. Yani e, İlah'dan sonra zikredilen şey İlahiden öncesine dahildir. Ve <gülüyor> li zâlike bundan dolayı yetereccahü duhulul mırfaqayni fil ghasli Bundan dolayı mırfaqayn yani dirsekler yıkamaya dahildir. Fer <gülüyor> rivayetâni mahfûzatâni an malikin Her iki rivayet de İmam Malik'ten nakledilmiştir. İbn-i de malikidir ve ravâ şeb'u anhum ennehumâ gayru dâhileteyn ettiğine göre İmam Malik demiş ki dahil değildir dirsekler ve Başkaları da zeyluhu dahil olduğunu nakletmişler İmam Malik'ten intihâ yani ibraati Atiye'nin sözü burada bitmiş oldu ve taksîmu ذكر ابو عبد الدائم القيرواني فقال بو تقسيم dedi ki in lam yakun ba'daha min cins ma qablaha dakhala fi al eğer iladan sonra sonraki zikredilen şey Iladan önce zikredilen şey cinsinden değilse o zaman o hükme dahildir. Bunlar tabi bayağı teferruat meseleler ama burada önemli olan neyi görmüş olduk? Ee, yani fukih meselelerin e, bu e, katın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bakın bu lügatın bir tartışma yani aslında iladan sonraki e, hükme dahil midir, değil midir meselesi. Ve zahiru Devam edelim dersiniz var mı hemen İsterseniz birazcık daha okuyabiliriz 8'de ders var mı burada kalalım mı Arkadaşlar Devam edelim mi, kalalım mı He, Murat Bey Hadi dersi var dur Saat kaç oldu Evet. O zaman şu üç satırı da okuyalım. Tamam. Ve yürü zahir şudur ki ennel vudu'a şartum fî sıhhat-ı salati min hâdihil âyeti. Yani bu ayeten anlaşıldığına göre abdest namazın sıhhatinin bir şartıdır. لِأَنَّهُ اَمَرَبِّ الْوُدُوْ اِلِ السَّلَاتِ Çünkü da Teala Allah Teala namaz için abdest temin etmiştir fel a'ti biha duhne hun tarikun dunil ma'muri dolayısıyla e, abdestsiz namaza gelen emri terk etmiş olur yani abdestsiz namaz kılan emri terk etmiş olur ve tarikul ma'muri estihikkul iqaba emredilen şeyi terk eden de azaba müstahk olur ve eden fakat beyan etme aynı şekilde aynı zamanda yine e, beyan etmiştir ki ne meta adem-i vudu vudu meta adem-i vudu ile yani ne zaman abdest mümkün olmazsa E o zaman arkadaşlar wudu değil de wudu diye okuyacağız. Wudu. Wuzu, wudu abdest, wudu ise abdest alma şeyi su. Tamam mı? E yani abdest alacak su bulunmazsa intikale ile Abdest alacak miktarda su bulunduğu takdirde onunla abdest almanın şart olduğuna delalet etmekte deyip burada noktayı koyalım. Bize imtihanı herkes herhalde girdi oldu değil mi? İnşallah iyi geçmiştir. Al-Vadu arkadaşlar. Vuzu, vudu, abdesttir. Al-Vadu, abdest alın sudur. Vadu. <gülüyor> Soru sorulan var mı? Peki. Hadis dersi başladı galiba. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.